18. yüzyıl. Rönesans devrinde insan bir birey olduğunun bilincine varmıştı. Fakat bireyciliğin uygarlık süreciyle gelen kişiliği yitirmeye karşı bir protesto olarak yeni bir anlam kazanması ancak 18. yüzyılın yarısından sonra olmuştur. 18. yüzyıl çelişkilerle dolu olan bir çağdır. Düşünce biçimi, usculukla usaykırılık arasında gidip gelirken, sanat alanındaki amaçlara da. Birbirine karşıt iki akım egemen olmuş ve resim anlayışı kimi zaman koyu bir klasizme yaklaşırken kimi zaman daha kendi başına buyruk bir usluğa kaymıştır. Bu devrin klasizmi de tıpkı usçuluğunda olduğu gibi anlatılması güç bir çeşitli toplum bilimsel yorumlara açık bir konudur. Bunun nedeni klasizmin sırasıyla önce saray aristokrasisi sonra ise orta sınıf kesimi tarafından benimsenip en sonunda devrimci burjuvaların sanat üslubunu temsil etmeye başlamış olmasıdır. 18. yüzyıl aydınlanmasının ana özelliği, laik bir dünya görüşünü kendisine tam bir bilinçle temel yapması, bu layık görüşü hayatın her alanında tutarlı olarak gerçekleştirmeye çalışmasıdır. Orta çağın, din ve kilisenin belirlediği kültürünü sona erdirecek akımı Rönesans başlatmıştı. 17. yüzyılın büyük felsefe sistemlerinde, bu akım ilk olarak gözle görülür, güçlü bir anlatım kazanmıştı. 18. yüzyılda bu süreç özellikle kültür bilimleri, hele pratik politik hayatın şekil alması bakımından radikal biçimini bularak en yüksek noktasına erişecektir. Nitekim 18. yüzyıl aynı zamanda her alanda aklın ışığıyla yürümek isteyen bu intelektüelist kültür anlayışının çözülmeye yüz tuttuğu, kendisini yıkacak olan karşıt görüşlerin için için gelişmeye başladığı yüzyıldır da. Bu yüzyılda örneğin Shaftesbury akıl inancı karşısına güzel karşısında duyulan coşkuyu güzellik idealini koyacaktır. Russo tek yanlı olarak akla değer vermek karşısında canlı duygunun hakkını savunacaktır. Bu yüzyıl için başlıca bir problem olan akıl ve duygu bilgileri konusu araştırılırken boyunu akıl dışı etkenlerle karşılaşılacak içgüdülerin insan hayatındaki yeri ve değeri üzerine bir anlayış uyanmaya başlayacaktır. Hümle Voltaire'de olduğu gibi. Bunlarla da akıl çağı içinde duygu yönü de gelişmek yoluna girmiş oluyordu. Ama bu gelişmeye rağmen aydınlanma yüzyılının yönetici idesi akıl idealidir. Bu ideale aykırı olan görüşler bile hep onun ölçüsüyle değerlendirilir. Akla karşı duyulan bu aşırı inanç yüzyılın sonlarında Kant'ın felsefesiyle çok sarsılacaktır. Çünkü Kant, aklın gücünün nereye kadar gidebileceğini kendisine böylesine güvenilen bu yetinin de sınırları olduğunu gösterecektir. 19. yüzyılda ise aydınlanmanın hızını büsbütün yitirdiğini görürüz. Bu yüzyılda bir tepki olarak aydınlanmanın karşısına çıkan kuvvet de akıl dışı etkenlere yönelmiş olan romantizmdir. Aydınlanmanın bu genel karakteristiğini bitirirken felsefe tarihinde böyle bir çığırla, Yalnız 18. yüzyılda karşılaşılmadığını, buna benzer bir durumu antik çağda milattan önceki 5. yüzyılın Yunan düşüncesinde de bulabildiğimizi söyleyebilelim. Grek aydınlanmasının çizgileri de esas da 18. yüzyılınkine çok benzerler. Devrimden ve romantik akımdan sonra insanın ve toplumun doğasının evrim geçirebileceğine, dinamik olabileceğine inanılmaya başlanmıştır. İnsanlığın ve kültürün sonu gelmez bir değişim ve savaşım içinde olduğu entelektüel yaşamımızın geçmişten geleceğe bir şeyler aktarma niteliği taşıyan bir süreç olduğu düşüncesi romantizmin verisidir. Ve çağımızın felsefesine en önemli katkıda bulunan düşünce biçimi budur. Hemen hemen bütün modern sanat ürünleri, heyecansal iç tepiler, modern insanın tüm ruh durumları ve işlenimleri, inceliklerini, ve çeşitliliklerini romantizmin doğurduğu duyarlılığa borçludurlar. Modern sanatın tüm taşkınlığı, kargaşası ve şiddeti, sarhoş ve kekeleyen lirizmi, ölçüsüz, esirgenmemiş teşirciliği de bu duyarlılıktan çıkmadır. Ve bu öznel ve bene dönük tavır bizler için o denli kaçınılmaz ve olağan olmuştur ki, soyut bir düşünce dizisini bile duygularımızdan söz etmeden üretemez olmuşuzdur. Günümüz sanatçısı okulların, toplulukların ve akılların otoritesini coşkuyla kabul edip onlara inansa da resim yapmaya, müzik bestelemeye ya da yazı yazmaya başladığı anda yalnızdır. Modern sanat kendisini çevresindekilerden ya talihli ya da talihsiz olarak farklı gören yalnız bir bireyin dışa vurumculuğudur. Devrim ve romantizm hareketi sanatçının bir topluma, aşağı yukarı aynı türden bir topluluğa, otoritesini tümüyle kabul ettiği bir gruba seslendiği bir kültür çağının sona ermesini simgeler. Bireycilik, bırakınız yapsınlar sistemini ahlaksal yaşama aktarsa da, bunun yanı sıra insanların kişisel eğilimlerinden kopararak kime ait olduğunu bilmedikleri işlevlerin destekleyicisi, standart ürünlerin alıcısı ve onların giderek daha tek düze duruma gelen bir dünyanın birer aracı durumuna getiren toplum düzenine baş kaldırır. Toplumsal nedenselliğin iki temel dayanağı olan taklit ve karşı gelme, şimdi romantik havayı yaratmak üzere birleşirler. Bu romantizmin bireyciliği bir yandan ilerici sınıfların saltçılığa ve devletçiliğe karşı olmaları anlamına gelirken, diğer yandan burjuvanın tümüyle özgürlüğe kavuşmasını sağlayan sanayi devrimiyle birlikte gelişen olaylara ve onun doğurduklarına karşı bir protesto demektir. Romantizmin polemiğe açık olan özelliği her şeyden önce sadece bireyci biçimlerden oluşan bir akım olmasında değil aynı zamanda bireyciliği belirli bir programın temeli yapmasındadır. Sanat için sanat romantizmden çıkma bir kavramdır ve bu akımın özgürlüğüne kavuşması için kullandığı silahlardan biridir. Bu olgu romantizmin estetik kuramının sonucu ve bir ölçüde onun toplamıdır. Başlangıçta yalnız klasik kurallara karşı bir başkaldırı niteliğinde olan hareket, sonunda dış bağların tümüne karşı olan bir akıma ve sanat niteliği olmayan tüm ahlaksal ve entelektüel değerlerden kurtulma çabasına dönüşmüştür.